Modern sabahlar. sabahlar Modern Sabahlar Sabahlar insanlar yüneyden evinizde 15 Nisan 2013 Pazartesi sabah Yağmurlu bir fazartesi sabah Tatlı bir başlangıç isterdik hepimiz yeni haftaya Böyle olduk Demek ki ıslak günleri hazırlamamız gerekiyor kendimize Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Sevgili ilginç bir bilgi verelim. Bu fonu bıraksan sabaha kadar gider böyle. Ama fon başı boş bırakılmaz diye bir radyocu sözü vardır. Biz de ona istinaden koşo koşo mikrofonlarımızın başına geçtik. Modern Sabahlar yayını 3 Oktay Demirci'nin de katılımlarıyla devam ediyor. Kabul buyurunuz efendim. Ne yapıyorsunuz? İnşaat mı var? Tadilat var abi ya. Ha, kolay gelsin. Sağ teşekkür ederiz Tam Senle... zamansız yaptınız <gülüyor> <yani>. ya, <gülüyor> ya. ne yapalım? Vallahi. Yağmur başladı bugün yani e, 15 Nisan dedi ki bugün Nisan yağmurları artık Oktay 42'nin diye yağmurları da başladı. Baksana faiz sesi <gülüyor> kısık kısık gibi geliyor. Gördün mü? <gülüyor> keşke öyle gelsin. Bayağı net duyuluyor bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. E, böyle deriz biz eskiler böyle der. 42'nin de yağmurları der. Şu it, torbayı, <gülüyor> torbayı. Torbayı. Tarafa. Tamam abi hazırız şu anda hazırız. Şu anda Buyurun, her, her şey ayarlandı. Bugün öpüşme e, haberleri var bol bol. Kim kimle öpüşmüş? Hafta sonu bayağı kim? öpüşen olmuş. Herkes ya? tuttuğunu öpmüş öyle söyleyeyim Ege. Ne güzel. Bir biz birbirimizi öpmemişiz. Herhalde bu da bizim kaybımız, bizim aybımız. Yani orada kafeli olsun diye aybımız dedim. Hı -hı. Anladım onu Onu, onu anladınız, da, anladınız herhalde. E, ağızdan öpüşmüş vallahi bayağı ağızdan öpüşmüş. Niye Allah'tan öpüşülüyor ama neyin diye. coşkusu var? E aşk abi. He, aşk yani Bahar, Nisan, Mayıs aylarının bünyeye vermiş olduğu aşk, aşkla ya da ıı, şiir Şarapla demişler. şey olmuş, öpüşmüş. Ha yap, ha Bade işçiliği sevgilisi öpüşmüş. Ondan, Ondan sonra diye, ne, Bu çok aşığız dedi diye bitiyor. Nasıl onu demiş? Çok aşığız Bakın. Bir sormuş mu ya? Niye öpüşüyorsunuz diye, evet soruyorlar canım sanki yani hiç paparazzi görmemişsiniz ya. gibi. Çok aşık mısınız? Evlenecek misiniz? Bade hanım hemen unuttunuz mu eskisini falan? Soruyorlar diye şey da yapmışlar. öpüşen adama gidip sormuyorlar ya? Öpüşen adama gidip soruyorlar mı? Soru üstüne. Ben öpüşmüştüm. hiç öyle bir şey görmedim yani. Öpüşen adama dokunulmaz o. Kaçan mı? adama soruyorlar. Böyle hmm. el ele tutuşmak istemeyen yani bir. Sizin dediğiniz önceden... filmde mesela kaçıyor, sonra tanınmamak için öpüşüyorlar adamlar yanlarından geçiyor. Evet anında hani yüzlerini görmesinler diye tamam. ben bir filmde görmüştüm. Ondan sonra öpüşmüş öpüsmüş, öpüsmüş Bade çok yani sevgilisiyle Malkoç Sualp beyefendiyle ee, Ondan sonra çok aşığız demiş Sonra Malkoç Sualp ne demiş İsmim size bir garip mi geldi Aa, Hayır <gülüyor> <gülüyor> Komşusu oluyorum demiş Keşke <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey deset <gülüyor> Yok yok dememiş Gayet beyefendi Haza Beyefendi ee, Bir elinde de e, Telefonla bir şeyler yapıyor Fik fik, fik, fik yapıyor telefonla Şey yaparken Vay be helal olsun. Helal olsun ee, Malko, Malkoç Bey'e. Hem telefonla Tüfik hem kızla öpüşmeler falan. Bravo. Ondan sonra başka e, öpüşen çiftler diye devam edeyim mi? Tabii. E, Nihal Öztürk. <gülüyor> Nihal, Nihal Öztürk. Hiç tanımadığım isimlerse Bade şey... Hanım kim? Bade işçili tanıyoruz. Malkoç Bey'i anladık. Bade işçili ya en tanınmış Ben bundan sonra lazım. unutmayacağım adam ba Malkoç Sualp. Malkoç Telefon, Sualp? Telefonuyla da fık fık her saniye telefonuyla işini görebilen adam. E, Nihal Öztürk de e, dansçı. dansçı kendisi. Hı hı. E, Anadolu Efes takımının dansçılarından Nihal Öztürk de. Anadolu Efes basketbol, basketbol takımının, takımının. dansçı, dansçı var ya, kızları var ya süper be, kenarda. Süper bir ekip var. Ha bilmiyorum. Onlar Faal var, oldu mesela ya da mola oldu. Mola Amigo aldılar, kızlar. Amigo kızlar ha, öyle de dansçı kızlar. Bilmiyorum. Sevgilisi şarkıcı e, şarkıcısı. Hadi bayramı ya. Bestecilik yönü de var tabii ki. Sinan Akçıl. Aa, Aa Sinan, Sinan Akçıl. Akçıl. Sinan Akçıl'ı ben biliyorum. Tipini de çok iyi biliyorum. Hiçbir şarkısını bilmiyorum Ha Sinan Akçıl'ın çok güzel şarkıları var değil o mi? O zaten besteci değil mi? Ondan sonra besteci ben kendim söylesem ya Beybladır evet, galiba öyle değil mi? Oldu. Tıpkı Soner Sarıkabadayı gibi. Soner Sarıkabadayı demeyin kendisinin çok güzel bir şarkısı var. Güzel demeyin pardon. Özürüm. Yeni çıktı değil mi? Çok popüler bir şarkısı e, e, eski şarkısın var. Eski şarkısının aynısı bu arada. Bilmiyorum. Sen abi, unuttuğun ben... için sana güzel geliyor. Yani... Bana hiç güzel gelmiyor. biliyorsun benim mi? çıtam da çok düşüktür. Yani, ya güzel dedin. Onunca, güzel gelmiyor mu? Çok popüler canım. Hiç güzel gelmiyor. Benim çıtam çok düşüktür. Ben her şeyi severim de bu şarkı artık o kadar çok duymaya başladı. De... Vicdansız arada birbirine beni aramadı. Ben sana Sesimi duyunca telefonu evet. demek çıkaramadın. <gülüyor> Yeterli. Bütün marketlerde bu çalıyor. Valla ben... sen pazarlarına gideceğim o yüzden. Ben sana ipucu vereyim deyip öteki ilk şarkısını söyleyecektim de aynısı işte bunu... Kendisi söyleyecek. yazdı, kendisi bozdu. Kendisi, kendisi yazdı da bir espri vardı. Evet, kendisi kelimesi böyle konuşmayı güzel bir şekilde karşılıyordu. Yani bunda, kendisi... yok, bunda yok, bunda da vardı. Bunda böyle yani. ya. Böyle. Sen markette duyamamışsın. Oturmuş dolmuşuna. Evet. Ondan sonra... O kadar asap bozucu ki. Hay Allah ya. Allah Allah. Sesimi Niye böyle şey oluyor. O kadar ya en son Cumartesi günü ot dedi birisi telefonundan çalıyordu. Hadi canım. Bir dönüm şey böyle Baran mı? mı Baran mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha telefondan şarkı dinleyen tek adam olarak. <gülüyor> bir de böyle kızlı erkekli grup adamların her tarafı dövme tamuzan Zannedersin rakçı falan filan böyle bir taraftan bebeği sevdiler nasıl rakçısınız siz falan diyorum ondan sonra bir de soner karu sarıka bayı patlatın orada doğayla bütünleşelim diye gitmişiz vicdansız söylemeni Yalnız Ege bir şey Sırf söyleyeyim Sırf markette dinleyerek bu kadar söz ezberledim Ben bu bir şarkıda. şey söyleye, şöyle söyleyeyim Ege Bey Çok güzel söylüyorsun Yani e, bugün bir Soner Sarıkabadayı konserine bilet bulamasam e, Hemen Hı -hı. seni kapatıp çalar Beni arayabiliriz Valla sen ne, yani, nefsimizi körelttebiliriz be, Beni şey yapar mısın? Biraz ee, benim nefsimi köreltir misin? Yani. Biraz bir şeyler söyler misin? Ben diye. şöyle söyleyeyim gençlere de buradan örnek olsun Eğer bir sanatçı taklidini yapmak istiyorlarsa Dişlerini hiç ayırmadan Şarkı söyleyerek her türlü şarkıyı Soner Arınca gibi söyleyebilirler. Soner Sarıkabadayı. Soner Sarıkabadayı. Soner Arınca da iyi şarkı. Sahne... andı. Fırsat ben de, fırsat fırsat de zaten... şöyle bir projem var. Avrupa Birliği destekli bir proje. Soner Arınca şarkılarını Soner Sarıkabadayı gibi söylüyorum. Mesela bir tane söyleyeyim mi? Acılarla hıyır yineyi Söz vermiştin ve sen Yok ama Soner Sarıkabadayı gibi olmuyor bu. Ama onun kendine has bir melodisi var. Artık yıllarca dolmuş direksiyonlarında. Direksiyon sallamaktan şey. Dolmuş şoförü müydü Soner Sarıkabat'ın? Tipine baktığım zaman ben başka bir... <gülüyor> ...meslek grubuna... ...otu, otu, otu... ...kalkıyor otu, otu derken... ...vicdansız... <gülüyor> Yunanistanın en güzel adası. Sinirlerimi bozdu bu ya, Vallahi sinirlerimi bozdu. Yunanistanın en güzel adası Scorpios. Scorpios, Scorpios yani yukarıdan yaklaşık... bakınca... ...akrebe benzediği için ona Scorpios derler. Yukarıdan bakıldığında aynen bir akrep gibidir. Aynı bir Gus akrep. Bu iş adamı ee, Oligark Ribolov Levin 24 yaşındaki kızımı alacak. Yoksa, yoksa... baba babasını alacak. Geçen gün konuştuğumuz konu. Bunlar Onassis adası değil mi? Atina Onassis adayı mı? Evet, evet o. Hı. Hı. Vallahi ne ne olacağı belli değilmiş. Yani bir ada var ortada. Scorpios ki bu da Yunanistan'ın Hangi adası diye geçer En, en güzel, güzel adası, adası, adası diye geçer ee, iki kişi var Nasıl olacak kime sattı ne oldu 88 milyon dolara satıldı deniyor bir tarafta kızıma oturacak 200 milyon bu. dolar diye konuşmuştuk biz hatta Cumartesi tekrar yayınımızda bir kez daha konuşmuş olduk Yunan adaları köşemizde Öyle mi konuştuk mu O zaman bu konu bağlansın Onun net rakam şey yapılsın çünkü şey biz de Hakikaten sahtekar Kafamız konumuna düşüyoruz Kafamız, evet. Kafamız karıştı o zaman ben de hafta sonu spor coşkusu yaşayan iki ünlümüzden bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi pop müziğin efsane ismi. Ee, Kayhan. Maalesef Erol Büyükburç. Ve Yeşilçam filmlerinin unutulmaz tecavüzcüsü. Coşkun. Coşkun Göhen. Göhen mi? Evet. Ee, bu ikisi evet. İzmir'de bir sağlıklı yaşam merkezinde 7. yıl kutlamalarına katıldılar. Ee, Merkezin ve... mi yoksa... Merke, merkez, merkez, Merkezle beraber spor, merkezde spor yaptılar. Erol büyük büyük borç takım elbiseleriyle beraber girdi spor merkezine ve makineden makineye koşarken de şöyle dedi: Yaş 70 ama iş bitmedi. Gençleri cebimden çıkartırım. Dedi. Miş olacaktı Erol <gülüyor> Bey dememişler mi ya? Orada dikkat edeceğiniz tek şey var: Miş, <gülüyor> miş. <gülüyor> gençleri cebimden çıkarırım lafıyla da zaten belli bir e, dilime ait olduğunu gösteriyor. He, yani. Ya bu Erol Büyükburç 70'in üstünde diye biliyorum ben ya. Kaç yaşında söyleniyor ben gençleri cebimden çıkarırım? 50'sinden itibaren söyleniyor galiba. 50'de biraz erken Olaf için yani. Erken de işte hani spor yapan. Abi adamına göre değişiyor. Adamına ya. göre işte bak ne güzel söyledi. Adamına göre. Yani benim sanki... şurada 10 yılım var gençleri Galiba cebinden çıkarıyorum. Galiba şöyle mi? E, siz şeyde yanıldınız. 50'sinden sonra gençleri gençlere taş çıkarır deniyor 50 ile 70 arası. Tamam. 70 sonrası gençleri cebinden çıkarıyor. Ha doğru ya. Önce taş mı çıkarılıyor? Taş çıkarılıyor diyor. Önce taş çıkarılıyor sonra mı cebinden Sonra çıkarılıyor? cebinden çıkarılıyor Hı -hı. doğru. Sıralama aynı. Aynı en soket sırasıyla. Aynen abi. Buyursunlar. Bu, buyursunlar derken buyur lan demiş olduk. Kibarlıklar. <gülüyor> <gülüyor> şey 1936 doğumluymuş Erol Büyükburç. Hesabını 36. o zaman bırakıyorum. Kaç Nereden yaşında oluyor yani? 1936 mı? 36. 76 yaşında ya. 77 yaşında hatta. 77 değil mi? Yaş 70 falan diyor da ya işte, harbiden 80'e gelmiş adam yani. Baş, Bravo diyoruz. Maşallah sonra, hepimize yaşam. böyle bir yaşam enerjisi versin. Hangi şarkıyla patlamış Erol Büyükburç? Hangi? Patlamış Little Lucy. Patlamış dediğim, e, yani e, daha çok bilinir olmuş ülkede. Little Lucy. Değil, sevemem. Bir sevemem başka sevgiyi. Misin? Bir başka sevgiliyi. Markada bittiği için şu bu reklamlarında reklamlarının sevemem. kullanılan. O ne daha reklamıydı ya? Neydi <gülüyor> o? Başka Şubo. reklamlarda da kullanıldı ya. Kullanılıyor mu hala? hala. Canım, daha geçenlerde başka reklamda vardı. Kullanılıyor. Doğru da o neydi? Şu bu o mu? Şu bu Şubo'nun reklam e, tamam, onu bunu yapan arkadaşlarım Arkadaşlar? şeyi anlatıyorlardı bana. <gülüyor> Son güne kadar kreatif direktörümüz Şubo'nun ne işe yaradığını anlamıyordu. Bilmiyordu diye. bize böyle iki gün kalmış lansmana. Hala ne yani şimdi falan diye soruyordu diye. Sonra anlamadılar ne olduğunu. Bir şimdi. tarihi bekleyin, bir tarihi bekleyin, bekleyin dediler. Çok güzel reklamları vardı ama. Sonra bekledik, bekledik. Hiç, ne oldu bilmiyorum. Ne? On sene oldu mu ya? Şubo'yu eseyim hali. Yok canım o kadar değildir ya. Hala şu boyu yesim ben. Çok güzel. Ege'ciğim. Mesela saat ayarlamak için, hemen şu boya bir mesaj atıyorum. Şu an saat kaç? Tık diye mesaj geliyor. 1-2 saat içinde. Şu boydan daha çok bu reklamcılara yaradı galiba, değil, değil mi? Tabii. O, kreatif direktörlere falan yaradı. Bir diğer bir başka şey yaradı. Valla çok güzelmiş. Ee, bir kere daha kaybolan değerimiz şu boyu da almış olduk böylece. Almış hocam. olalım. Belki Facebook'un yerine geçmiş. Facebook'un yerine geçecekti değerlendir hiç değerlendirmedim. Vallahi sonra Facebook'tan Facebook şey şu ya. Maalesef ya, ya işte. çok yoğun hatlardaki yoğunluğu sevmiyorum. Kaldırıldı da Facebook gibi herkes üye olsaydı kaldırılır mıydı? Kaldırılmazdı. Ben bekledim bütün arkadaşlarım şu boya üye olacak, bir şeyler olacak falan. Ben de davet bekliyordum zaten kendin giremiyorsun, davet ediliyorsun diye biliyordum. Kimse de davet etmedi. 2 yıl bekledim Buluşma ben. noktası varmış içinde. Alışveriş merkezi varmış. Borsası varmış, haber merkezi varmış, kafesi varmış. Neler neler. Şu neler neler içinde varmış. 10 sene sonra şu bu reklamını rahat rahat yapıyoruz. Ki Arabayla. renksiz ekranları olan televizyon telefonlarda Ki sadece yazıyla yapılan bir takım alışverişler. Düşün. Neler neler. Ne kadar güzel. <gülüyor> güzel günler. O zaman isterseniz ben sizi biraz reklama siz. boğayım. Hay hay. O reklamlarla neşemiz Boğ olalım. Bo bize Sonrasında eke. Sonrasında espriler Bo neşemiz olalım. Modern Sabahlar. Bo modern Sabahlar. Our life, life, life is Aslında bıraksalar bu şarkıyı aynen söylerim sevgili dinleyiciler Buyursunlar efendim Yeni bir saat başladı 15 Nisan 2013 Pazartesi sabahı Esprileri, şakaların dorukta olduğu dakikalar. Buyursunlar. Ya yeni bir moda var Amerika'nın Teksas eyaletinde ortaya çıkan modamızla beraber. Cowboy pantolon, cowboy koyboy, koyboy çizme çizmeler artık out, out demişler. Bunun yerine yeni bebişlerin göbek bağının kesilmemesi in demişler. Efendim demişler. Herhalde diye mi? Kendi düşsün herhalde. Bunlar... Zaten kesilmiyor ki ne yapıyor bebek doğduğunda şey mi kendisi kemirerek bir şey yapıyor <gülüyor> bebek öyle şey yapıyormuş çocuğu kemir yavrum anne bu, dişleri yok gözük var <gülüyor> kemir geliyor kemir diyor. göbek bağının doğal yollarla düşmesinin beklenmesinin anne ile bebeğin sağlıklı olmasını sağladığını söyleyen ee, hanımefendi... ve, gö ve göbek bağını bebeğin götürüp bir yere gömmesi. Evet, onu bekleyeceksin <gülüyor> yani. Onu onu bekleyecekmiş. Gömecek yaşa gelene kadar. Bunun bu yöntemin adına da bir yöntem adını koyalım dese ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz? Ne kemirme koyalım. mi? <gülüyor> Gibi Latince'si nedir kemirmenin? Kemiriyorum. Kemiri tus. Hayır. Canım Türkçeden yola çıkmayın ya. Tabii Türkçemizde yani. de Latince'den çok kelime <gülüyor> çok girdi kelime ama olarak... kemirme bunlardan biri değil. Lotus. Lotus. Lotus doğum olarak açıklandı. Plasenta ile kaplı kordon bağı, bebeğin normal hücrelerinden oluşan bir organ, Kesilmesi gereken bir fazlalık değildir efendim. Aynen abi demişler ve hep beraber neşve içerisinde Texas doğum hastanesinde doğum Ne evinden, yapıyor peki? Çocuk anne bir koluna bebeği bir koluna plasentayı alıyor, baba da yerden kordonu topluyor. Toplayarak onu doluyorlar böyle. Güzel bir düğüm yapıyor. Doğuluyorlar Ondan sonra bırakıyorlar. Çocuk Art, da o sırada hazır. çocuk da o sırada ot diye başvuruyor ben diyor göbeğimi diyor otu gö gömmek istiyorum. Onunla ilgili işlemleri başlatıyor. Hay hay diyerek işlemleri başlatıyorlar. Tabii, Sonra zaten. Aynı poster. zamanda bitiyor zaten. Aynı tabii ki. Tabii ki. Yani hemen düşmesinin akabinde geliyor zaten... ot diye gömüyor. Geliyor ot diye törenle eşliğinde. <gülüyor> Göbeği gömüyor. Gö, gömü. Şeyde var zaten ya ben hatırlıyorum ot diye kayıt için geldiğimizde göbeğiniz burada mı demişti. Evet. Ekstra ben puan ve ek puan veriyorlar diye biliyordum ben. yurtlarda da öncelik var. Ha öyle mi? Otu yurtlarında. Tabii, zamanda annem baban gömdüyse göbeğini. Ben dedim, yok bizde öyle bir üç, şey beş yok sıra falan. Ön, ön, ön, ön şeye çıkıyorsun. Yalnız ben şeyden çok korkuyorum Böyle bir yüzü ya. yüzü bir asılmıştı falan. hemen şu diye bir şeyin üstüne. Otumuzda bir sürü başıboş başı köpek var ya. Eşeliyor mudur? Bunlar sürekli eşeliyor mudur şey diye bekliyorlar mıdır? O Dönem geldi zamanı. He. Ya o köpeklerin de tadı kaçıyor olabilir. Çünkü artık göbek dediğin şey böyle bir plastik şeye Doğru, sıkı, sıkı bağlanıp mandallanıp böyle bir evet. şeye gömülüyor ya. Yani o şekil veriliyor ya hastanelerden. Hı. Onların da tadı kaçmış Belki olabilir. Onlar artık her şey de... sentetikleşti diye böyle <gülüyor> konuşuyor olabilirler. Onlara da çöp şiş gibi de geliyor olabilir yani. Çöp şiş mi? Yani işte onları. kenarından da... sıyırıyor işte. Sıyırıyor, diye. <gülüyor> çok lezzetli oluyor. Bu dönem çok iyi değil mahsuller maalesef bu kendi aralarında. İşte aileler onu gözleri önünde görseler ne yaparlar bilmiyorum. Hani hep birlikte gittiler. Ee, hem doğayla bütünleşmek adına Doğru. işte bir hafta sonu geldiler. <gülüyor> Orada Ellerinde kürekler. <gülüyor> küçük küreklerle. Tam gömdüler arkalarını döndükleri esnada uzun kollu bir köpek gelir fıf yavrunun gibeyne ile uzak. <gülüyor> uzun kollu köpek mi dedin? Yani derine gömdükleri için. <gülüyor> uzun kollu köpek. E ona deniyor hayvanın da. Daha korkunç uzun. bir şey benim gözümde canlandı. <gülüyor> uzun kollu köpek pipi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne? Uzun kollu köpek. Uzun kollu köpek. ve şey kısa bıçak. <gülüyor> gibi bir şey mi? Sırtlan gibi vallahi doğru. <gülüyor> diye gülüyormuş. Ya da iki ayağı üzerinde yürüyor gibi olur herhalde. Ya yok onlar hayvanlara da kol bölgesi dönüyor ya. Kol. Bacak. Tabii danada bile kol olduğunu inanıyorsun. İzmiyorsun da de niye inanmıyorsun? Lütfen. Teşekkürler. Gaziantep'te bir güvenlik görevlisi çalıştığı bankaya ait ne kadar parayı alarak kayıplara karışmış olabilir? 50 lira. Hangi aşamada? Bu mesela bankamatiği doldurma aşamasında Sorunuz mı? Var. anlaşılmadı. Hayır canım. Akşam giderken herkes çıktıktan sonra kasadan mı? Bankamatiğe olur? sığmaz bu para. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşı ile beraber içinde bilmem kaç lira bulunan... ...araçla beraber kayıplara karışmışlar. Belki pikniğe gitmişlerdir. Havalar güzeldi. Hafta sonu arabayı almışlardır. Araba yok. Ne yapalım? Pikniğe gidelim. Ama normalde... Ben bankanın arabasını alırım lan falan. La oğlum bir şey olmaz. Normalde alırım o oğlum. arabayla gidiliyor zaten pikniğe de... ...içinde e, bu para kara, varken. varken gidilmiyor. Ya yani git... Kitlemişlerdir orayı canım. Yani ne olacak? Pikniğe gidilmez abi. <gülüyor> diye gülerler öyle pikniğe giden. O kadar parayla pikniğe giden adam Ne kadar para? 7 milyon euro. İyi. Hmm. Eurolar nereden gelmiş ya? Gaziantep euroya mı açmış? Herhalde euro arabası. O. Yani, o şekilde ayrı ayrı diyebilirim Doğru. Avrupa Birliği'nden gelmiş o para da öyle. En son kuzey şey Güney Kıbrıs'a geldi ya. Şeylerle gönderdi. Bir şubede gönderdi. ne kadar para oluyor ya bir banka şubesinde Herhalde yani. bir şube soralım. Bir, Hemen bir şube, bir şube müdürüne soralım. Ortalama bir şubede 2 milyon euro var mıdır bir şubede yani? Bir... Ya müşterisi vardı, şube var. 1000 euro, 2000 euro istediğimiz ama şu anda uygun değiliz diye yani. bankalar bir müşteri var. Müşteri yani. istedi oradan evet, parayı. Tabii. müşterinin hesabı o bankadadır, istiyordur. İstiyorum der yarın ben bu parayı istiyorum der. Ona göre Güvenlik görevlisi de fırsat, bu fırsat demiştir. Baş krizi fırsata çeviren bir güvenlik görevlisi, Ege Kayacan'ın hikayesi. Bankadaki'ler de yazık bekle Ne artık her trafik var falan <gülüyor> <gülüyor> Kaç saat sonra adının arabayla kaçtığını düşünmeye başlamışlardı. Telefonunu açmıyor müdür bey? Zaten bir arkadaşıyla beraber e, ortalardan kaybolduğu Çocuk, Çocukluk arkadaşı mı? İki, iki kişi olarak. Herhalde şubede çalışan. Herhalde belki de Facebook'tan ilkokul arkadaşıyla bir araya geldiler. Böyle bir plan. İddiaya giriyorum. Banka arabasını çalacak bir milyon kişi bulabilirim. Adam başı yedi euro düşer. Bak Doğru. adam ne güzel söyledi. Yedi euro. Taş Doğru. attıkta da kolumuz mu yoruldu? Ah, iyi bakalım o zaman ne diyelim çıkar onun kokusu çıkar, çıkar. Onun çıkar. Kokusu çıkar. en azından Takipçisi araba olacak. bulunur yani bakalım bir de nasıl götürecekler nereye götürecekler o bir bankaya yatırsan Bak desen adam nasıl lojistik kısmını düşünüyor 7 bankaya... milyon euro. kendi arabasıyla götüreceksin ya Bankaya. biz efendim çok büyük paraymış gelip alın yok ben de kendi aracım var Tabii 7 milyon euro çok bir para olmayabilir ya büyük. E olur mu canım? Kaçlık bambamdan. sığar mı 7 milyon euro? Ça Ço sığar çok Nasıl? rahat. 7 milyon. Ne içince bir, bir çantaya harcanır? Nasıl Sünnetçi çantasını düşün. Falar böyle hani bombeli oluyor ya kahverengi. Bakayım. Onlardan ha, öyle düşün. öyle düşünecek olursa elbette ki sığar. Ya nerede? 7 milyon euroyu siz bir arada görmediniz galiba. Görmedim. Ben çok net siz 7 milyon lirayı da. Herdeki altı hep 7 milyon. <gülüyor> bir altı milyon dolar. 7 milyon euro. E ben bir gün geleyim bakayım mı o zaman ya? Bakan, ben hiç evet. görmedim çünkü yani. Bir daha sorulursa. Baya baya ben baya tutuyor. 100 euro olsa? 100 euro olsa düşün. Binlik halinde düşününce. Bin ta <gülüyor> Ya yüzlük <gülüyor> halinde düşününce. <gülüyor> Her bir şey 10 euro oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir e, açıklama şey geldi Açıklama geldi. Valla ona... şöyle bir açıklama yapsın istiyorum bakanlık. Lütfen boş hesaplarla kendi vaktinizi ve başkasının Ay, vaktini senin öldürün. Senin fikrin var mı ne kadar bir para olacak? Abi ben sana söylüyorum işte. Şey. 7 milyon euro. 10 bin euro ediyor tanesi. Ne kadar olacak? Bir tanesi 10 bin euro ediyorsa... 100 onu, tanesi, onu 1 milyon falan. euro. Yok yok, onu sormuyorum ben. Egenin var mı onu? 700 soruyorum? tane o bankın o şeylerden istiyorum sizden ya. Tamam abi, dört tane ayakkabı. Abi kutusu. diyor ya 700 tane diyorum, 700. Bir ayakkabı kutusuna kaç euro koyuyorsun sen? Kaç numara ayakkabı olduğuna bağlı. Doğru. Adam haklı. Mühendis işte. 38. Mühendis kafasısıyla. 48 var. Yani. yani. Demek fakat. ki ayakları iri birisiymiş. Yan yan koymuş. Ve solakmış. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Solak o kesin. Evet Apisinin taklidini yapan adam yakalandı <gülüyor> Çalışan Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Ofislerde tepeden tırnağa kriterleri sıraladığı Rix rehberinde Çalışanların Dexi, ona Dex'de Dex <gülüyor> Düzelmeyin <gülüyor> Sevgili dinleyiciler önce Dex'e oturun ondan sonra Rix raporunu hep beraber inceleyelim <gülüyor> Herkes bulduğu en yakın Dexe otursun. <gülüyor> Buna göre çalışanlar herhangi bir hakaret ve tehdit karşısında anında artık sessiz kalmayacaklar. İşverine haber verecek. Ondan sonra başka mesela Mi? yani işveren tehdit, esas hakareti o ediyor çalışanlarına. Şimdi, şimdi şöyle bütün e, her ayrıntı hakkında e, bakanlığın bir şeyi var bir standardı var, Standard var Biliyorsunuz bu yeni e, iş güvenliği prosedürü yani. Şimdi yapacağız, bunu evet, yapacağız. Evet. Aynen öyle. Her şey belli. Risk değerlendirme rehberi Risk de. Risk şunu Oktay Riks. Riks değerlendirme rehberine göre mesela elle taşınabilecek yükler. Mesela euro. Mesela şey, Pardon. sunduk ya 2 litrelik. 2 litrelik fındık ya. Bunu yerden kaldırırken. Yerde duruyor bu. <gülüyor> Mesela... Çömelerek. Dizleri de kıracaksın. Şüphesiz ki çömelerek. Ama bir ayağı nerede? Çukurda. Aya, bir ayağı. <gülüyor> <gülüyor> Yaşlı adama bu işi yaptırmayın. Bir ayağı diğerinden daha önde olacak şekilde çömelecek. Bundan sonra. <gülüyor> bu Hoytur gibi bir şey mi? Hı? Ayaklar ilk önce bir adama ne? Ondan sonra. Bunlar, bunlar hep e, standart olarak konuluyor. Bunlar, Bunlara bakılacak artık. Mesela merdiven genişlikleri Basamak yükseklikleri. Bunlar hep trabzanlar. Bunlar hep olması gereken şeyler. Ondan sonra zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzemeyle ne yapılacak? Gaplanacak. Bravo. Bu işi biliyorsunuz. Ondan sonra başka bakayım. Bilgisayar ekranlarının üst orta noktasının çalışanların göz hizasında olan, olması sağlanacak. Hem de... Eşek gibi de sağlanacak bunlar. Kırık mobilyalar bundan sonra onarılacak. onarılacak. Bulunmayacak ofis içerisinde. Ondan sonra sigara içmek zaten yasaktır. Zaten yasaktır. Sigara içinin üstünde söndürülecek diye yeni Avrupa Birliği kriterlerine göre öyle biliyorum ben. Ya da dilinde mi söndürülecek Dilinde, dilinde mi? Dilinde yoksa de, kendisinin, içinin kendi dilinde söndürülmesi sağlanacak. Öyle mi? İşverenin dilinde mi söndürülecek? Yok. Önce İçenin dilinde, işverenin Ama de işveren parmak de, arasında. İzin verdiği için Parmak arasında, hangi parmak arasında içiyorsa oracıkta hemen oracıkta söndürülecek diye biliyorum. Doğru, evet. O mantıklı... O Oracık'ta şeyini düşünmemiştim ben. Ondan sonra mesela bir şey kaldırılırken bir ayağı böyle önde olacak. Onu söylemiş onu mi? Onu söyledim. En önemlisi bu demişler çünkü. Ondan çünkü sonra... ülkemiz bir fıtık cenneti. Bakınız duvarları kadar eğer düştüyse Tabii bu doğru. fıtık dünyası demek ki. Herkesin böyle duvarlarında bütün şehirlerde gördük yani. Grafiticiler Bilmem neler neler yazmışlar. Bizde sadece bel fıtığı. Bunlar... Onun, onun grafitisini yapan adamın alnından öpeceğim. Bel fıtığı grafitisini yapanın alnından öpeceğim ve bütün masraflarını benden karşılama kaydıyla onu bir ay Avrupa'ya fizik tedavi fizik tedavi göndereceğiz modern sabahlar olarak niye ben de girdim şimdi ya masrafın içine abi ben de ben, ben, hiçbir şey vaat ben önce üstelirek başlamıştim CEO'su ben hiçbir şey vaad etmedim fahiroluç dur bunu bunu da vaad eder böyle böyle yani böyleken böylede böyleken böyle bunları böyle. ee, böyle bizim dükkana da asmamız lazım. Dex ve Rix Değerlendirme yani renkleri yazılacak Koskoca duvarımız var orada Bütün bu Rix durumlarını yazmak lazım Yani her şey orada bir heavy over gaga yazmakla Veya Dex'in üstüne koyarız Onu küçük şeylerden yapabilir miyiz Sen bugün şey yaptı Masa üstlerine Küçük küçük şeyler bir üstüne de cam koyalım Oradan Dex'in üstünde okusun Herkes Dex'in üstünden okuyor Tam o Dex'in boyutu kadar cam kestirebilir miyiz Kestiriz, Kestiriz efendim Aynen abi Hiçbir şüphem yoktu böyle bir cevap alacağından zaten. Sevgili dinleyiciler bazılarınız acaba kestirebilir Bence kestiremezler diye iddiaya girmiş olabilirler Kestiremezler biz... diyenler kaybetti onu bunu bırakın da 2050'de aciz aj, Bitiyor muyum şu yemek Oy, vallahi yemekler bitiyor İrlanda'da Birleşmiş Milletler Öncülüğü'nde gerçekleştirilen konferanslarda Küresel ısınmanın gıda kaynaklarına etkisi tartışıldı Bunun Doğru. tartışılacak bir tarafının kalmadığı anlaşıldı 2050 tahminleri için raporlar açıklandı bundan böyle 2050'den itibaren aç olduğumuz beslenemeyeceğimiz aşikardendi. 2050'de ben zaten yoğum. Yoğum diyorsun. Ali'n de sen çok yemiyor. Ali'nin çok yemiyor. Selin'in Selin. Selin, Selin. iyi ama bu aslında. Selin'in daha iyi maşallah. maşallah. Bak şurada böyle, dayanıklı bir şeyleri alıp ben dolaba atacağım. Dayanıklı dedin makarna al. Pizza. Pizza. Dondurulmuş pizza. Dondurulmuş pizza. pizza. Ondan sonracıma bakliyat al. Basana söyle. Sen şimdi daha şey yap, stokla, ya stokla. Bakliyat fonu oluşturmam lazım. Vallahi öyle güzel da... sınırlıdır dedi evet, Fatih. Öyle duydum ben onu da <gülüyor> o kelimesini duyunca ister istemez. O şeyde kaçıranlar için hafta sonu bir kere daha yayınlanır belki. <gülüyor> <gülüyor> Cumartesi günü. deyip çok şey yapmaz. Valla her gün şimdi şey gibi düşünün. Ev gibi düşünün. Valla bir dakika. Vallahi ben üzüldüm ya biraz da. Ne üzüldü ya? Normalde gülüyorsun falan da. Stoku. Stok lafını duyunca stoklarla sınırlıdır deme zorunluluğu kolay bir şey değil. Hayır. Maalesef. Zorunluluk değil o ne biliyor musun? Stoklarla sınırlıdır lafının görünür olması. o hani bir saat önce konuşmuştuk ya e, gençlere taş çıkartırım lafından. 2 3 laf önceydi. Diyecek laf. Yani bunu bir Ama şey yani gibi Oktay, düşün. akış akış. Yani hayatın akışı geldik işte diyorum ya 10 yıl sonra ben gençlere taş çıkartırım. 1 2 hafta daha var yani oraya. Odur da alabilir miyiz? Ben söyleyip heyecanını <gülüyor> kaçırmak istemiyorum. Yani o bir iki laftan sonra... Stoklarla sınırlı olduğunda müjdelemiş olduk. Müjdelemiş olduk. O zaman azıcık şarkı dinleyelim. Reklamdan önce. Sonra reklam. Sonra bir şarkı daha bir dinleyelim. Bir şarkı daha. Arada sohbet. Çok dolu dolu bir program yaşayacağız sevgili dinleyiciler. <gülüyor> sohbet. Zaz Radyonuz'da. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Beyefendi şarkı başladı giremeyiz şu anda Ama kes şunu kes Hayır, Giremeyiz efendim şarkının bitmesini beklemek zorundayız Lütfen arkadaşınızla Pardon alalım. ben bakıp çıkacağım şey yapmayacağım ya Ay, iyi tamam buyurun Buyurun <gülüyor> ha, Çok güzelmiş buralar <gülüyor> Kiradım mı oturuyorsunuz size mi ait burası <gülüyor> Biz burayı şeyden kiraladık radyodan kiraladık ha, Güzelmiş Ondan sonra programlık yani Günde 3-4 saat kiralıyoruz her program için mi şey yapıyorsunuz? Toplu bir para veriyoruz. Aylık. Evet. Aylık. Güzel. Güzel. Oldu. Çıkalım biz o zaman nokta Ay şartı <gülüyor> kestirdiniz ama beyefendi. Ya biz bir bakıp çıkacağız dedik zaten. Kalacağız demedik ki. Ee, keyfi tıkırında. Kimin keyfi tıkırında? Keyfi tıkı burada Bak tık tıkı dikkat ederseniz vurguluyorum. Keyfi tıkırında. Keyfi tıkırında olan kim olabilir bu dönemde? Tık. Tık, tık deyince tıklı isim, tıklı, tıklı, isim. tıklı isim değil de tıklanan bir isim olabilir mi? Ha tamam. An tamam. Anladım ben kim tamam. olduğunu? Psy. Psy. Psy. Psy. Duyango Psy. Dujango filminden çıktık Psy dinledik. Güney Koreli <gülüyor> ünlü Diyan şarkı... Filminden, Dujango'dan çıktık Psy dinledik. <gülüyor> <gülüyor> ee, Güney Koreli ünlü şarkıcı Psy yeni şarkısı Gentleman. Yani parantez içinde Gentleman ile büyük ilgi çekmeye devam edeceği benzer. Video paylaşım sitesi ismini veremediğimiz ve bir zamanlar yasaklı olan bu video paylaşımcısı... Şimdi sitesi üzerinden yayınlandığı konserin ardından yeni videoklibi yaklaşık 20 milyondan fazla izlenme oranına ulaştı. Hem de 24 saatten kısa bir süre içerisinde. Neydi 1 milyara mı ulaşmıştı şey? Ne 1 milyarı Gangnam ne 2 milyara. Hemen şey, bakalım. Bir e, roket rekoru vardı orada. Şey yapıyorlar e, ne derler ona. Dünya üzerinde dinlemeyeni dövüyorlar diye biliyorum Tabii ben. Tabii canım ben de orada seyrettim yani ilk. Zaten onun şeyden anlıyorlarmış. Hemen bir şarkı çalmaya başlıyorlar. Ondan sonra... Bu ne ya diyeni hemen indiriyorlar. Yok şey orada dansını bir yapamayanı bir buçuk mu? Bir buçuk milyar. 526 milyon. 1526. 526. Bir buçuk diyorsun Oktay. Ne diyorsun? Bir buçuk diyorsun. İyi. iyi. Dört da kanlar. 413'te süresi. G Dört gayet gayet <gülüyor> iyi süresi. Hem iyi bir süre hem iyi bir sayı. Neydi ulaştık. bu şeyin adı neydi? Gentlesmen. Gentsman. Gentlesmen's please. Gentlesmen. Gentlesmen's. Kadınlara yaptığı şakalar üzerinden Gentleman'ye bir eleştiri getiriyor yeni klibinde. E, Gentleman'ya dike eleştiri getirmiş. Evet. Valla üstüne de bir tuhaf bir şeyler giymiş kırmızı sürekli çizmelerle baya da soyunmuş. Yani. Valla böyle afedersin. Dans var mı bunda da? Say 51 Dans. milyon olmuş bile Gentleman. Şu, Şu anda düşün. Şu Ante Ante anda. Smith. Ee, 354, videomuzun süresi. Teşekkürler Orta Tempo orta tempo. <gülüyor> orta tempo. bir tempo şey. yok hızlı tempo bir şarkı. Çalsana biraz alttan Yüksek dinleyelim. tempo. Bunu. Alttan mı dinleyip? Yine ama o tip bir dans var ya. Ya neyse şu Harlem Shake bitti de hala Onun Reklamları devam Shake'di, ediyor. Allah ya. ya gerçek değildi de bir ara herkes bir abandı üç günde tükettiler ya. E, bu da Harlem Shakeye benziyor. Evet gerçekten eleştiri var. <gülüyor> Bizde niye yok bu şarkıya? Ağzımızla bile yapabilirdik Halbüsü. Yalnız bu sefer videoya özen göstermişler. Yine danslar var. Yine danslar ee, var. Çok mı? güzel. Bir sürpriz. Bir, bir sonraki yetenek de en az 6-7 kişi bekliyoruz bu kıyafetle ve bu dansla. Evet kıyafet hakikaten cincik gibi bir kıyafet. Sen söyler misin ben mi söyleyeyim noktaya yeterli diye. <gülüyor> Herhalde kendi Adlar diye düşünüyorum. <gülüyor> ben de biraz bekledim. Ama eğer şöyle bir şey yapılacaksa... Bir eleştiri var. ...Soner Sarıkabadayı ile sayı... Aynı Aynı potada eritse. eritebilirsek... ...ve onları güzel bir düet çıkartabilirsek bakın... Ama şimdi Soner Sarıkabadayı ile sayı aynı şeye koymuyoruz. Sayının şarkısı hakikaten tam anlamıyla bir hitin bütün özelliklerini taşıyordu. Eğlenceli klibi vardı, dansı vardı falan. Soner Sarıkabadayı'nın evet eminim çok işlek bir hattı, bir donmuşu vardır ama şarkıları... Bir kez daha söylüyorum. Çıtam çok düşük olmasına rağmen eşiği geçemedi. Maalesef. Maalesef. Bence o zaman Ferhat Göçer'le ne diyorsunuz? biraz diyorsun. taraflı yaklaşıyorsunuz. Son evet ya. Ya. Niye yani, canım kendisi yazsın, kendisi bozduğu yıllarca severek dinlemedik mi? Severek Kirli, dinledik. Pas mı? Bunları tartışmadık mı? Onlarca şarkıcı var. Ee, Soner Sarıkabadayı, Soner Sarıkabadayı bu kadar şey yapıyorsun. ne olmuş yani olmaz, olmadı. Bu olmaz, olmadı, yakışmaz. Egeye yakışmadı maalesef. Ege mahcubetti. Bu arada güne, Güney, şöyle bir bakıyorum Sayın klibini izleyenlere büyük ihtimalle hep Güney Kore'nin komşuları. 50-52 <gülüyor> milyona yaklaşmış çünkü. Televizyondaki ya. olay aynısı. Aynısı YouTube'da, YouTube'da da, da var. YouTube'tan da çekilsek mi acaba? Bence çekilem, zaten yasaklarız hemen. Yarın öbür gün. Evet öyle bir öyle bir hem yasak hem çekik Öyle bir avantajımız da var. Bu arada bir haberde Louisiana'dan o zaman. Eee Louisiana soslarıyla ünlü soslarıyla eyaletimiz. eyaletimiz değil mi? <gülüyor> Ve Louisiana. Eyalet hapishanesiyle ünlü. Louisiana şey eyalet hapishanesi. Eee hapishanesi. Şimdi de Louisiana Belediyesi ee, ne kim yasaklar bunu ya? Düşük bel pantolona yasak getirmiş. İyi yapmış. Eline sağlık. Belediye başkanının alnından öpüyorum. Eline koluna sağlık diyorum. Raise your image, raise your pants. <gülüyor> Slogan da bu. Çünkü bir şey yasaklar yasak sloganla... mı getirmiş yoksa ee, tasvir et. Kampanya mı? Tasvir etmemiş. Yok yüksek belli pantolonları tercih ediniz gibi bir kampanya. Kampanya mi? değil, yani. Eğer bu kampanyaya uymayana ceza var gibi bir durum var çünkü. Eğer bu hmm. kampanyaysa kampanya, cezalı kampanya. Ama şimdi ceza 50 dolar ceza kesiyor yani. Ceza faşizme girer de kampanyaya kimse bir şey diyemez. Kampanya değil canım. İlk uyarıda 50 dolar ödeyecek. Ama şöyle bir şey de var. Yaz başlıyor şimdi. Bunu düşük belli insanlar ortalığı dolduracaklar. Yalnız zaten insanlar yıllarca... Ben bir de çok... cumartesi günü yani eğilip kalkarken insanlara doğayla... ile Başb Aa, burada mi? vadi mi vardı, dere mi vardı dedirttim. Yani, ama şöyle de bir şey var. Ben düşük belli pantolonla o kadar karşı değilim. Çünkü insanlar güneşten faydalanamıyorlar. Doğru. Ve insanın en iyi güneş aldığı bölgesi de benim bildiğim bellidir. kadarıyla bellidir yani o Ama zaten eski... çamaşır görünüyor burada Fahir. Çamaşır mı? Yani düşük böyle pantolon iç çamaşırı ön planda. Don yani... Bakma hala da... niye anlamadım bilmiyorum öyle boş. <gülüyor> ben gördüm onu orada. çok çok da çirkin olduğunu gördüm. Yani ama don yukarıda geçer. pantolon aşağıda. yani bölge gene kapalı. Bölge kapalı güneşle temas olmadığı için hemen araya girip şey yapmak istedim yani senin konuşmanın arasına anladım, girip Anladım ben çünkü ben öyle düşünmemiştim ilk kez teşekkür ediyorum tam yerinde bir tespit oldu bu ben o bölgeden güneş almak maksadıyla zaten çıktığını tahmin ediyordum ama Ne kadar saygı çerçevesinde yürütüyorsunuz tartışmanızı imrendim <gülüyor> size. Vallahi süreç tıkır tüzük, tıkır tüzük yayınlamışlar ya. Böyle bir Louisiana eyaletinin başka bir şey yok mu ya? Tüzük yayınlanır mı ya? Böyle bir Louisiana'ya çocuk getirmek istemiyorum demiş birisi. <gülüyor> üstelik de Louisiana'nın yerlisi. Diğer uyarı, İlk başta 50 dolar ceza kesiyorlar. İlk başta <gülüyor> 50 dolar sonra belinde sigara söndürüyorlar. Diğer uyurlardaysa 16 saat kamu hizmeti zorunluluğu üstelik Kıyafet zorunluluğu var. Onu, Kamu hizmetinde bir... zaten tulum tulum, tulum, tulum rahatmış. <gülüyor> Yok ya bence tulumdan yüksek belli pantolonu ama yani ona en büyük ceza olacak. Yüksek belli böyle göbeğine kadar çıkan dede pantolonlarını giydirdiğin zaman bak bakalım bir daha yapıyorlar mı? Önüne de gazete sıkıştırmak mecburiymiş. Yani ben yani bizim dükkanda hatırlıyorum bir kere. Neyi? Böyle düşük bel bir, mi? Düşük, düşük bel de değil de açık bel. Bir adam da vardı. Çevresindeki insanların. Müşterimiz yani, mi? Müşterimiz. Ve de çok bir karşısında bir hanımefendi vardı. Romantik, romantik konuşuyorlar. Tabii hanımefendi adamın yüzüne baktığı için tabii açısı uygun değil. Vadiyi görmüyordu. Gerçek yüzünü görmeye. Diğer etrafındaki Vadi'deki masalarda. Yemek söylüyorlar. Sonra yemeden <gülüyor> şey yapıyorlar. İştahımız yok. Biz ben oraya bir battaniye götürdük biz. Ki berce beyefendi beliniz üşümesin diye. Bayağı açık mıydı yani? Şimdi ne yapacaksın? Ceza mı keseceksin Kesemezsin, o ne yazacaksın ki onu? Sürpriz gaga <gülüyor> <gülüyor> sürpriz gaga Sürpriz gakar diye yazacaksın. Ya sürpriz gakar ya Zaman da yandan tedavi oldu. diye yazacaksın. Bak bakalım bir daha yapıyorlar mı? Biz bunu içmedik mi? İçtiniz efendim. <gülüyor> i̇çirdiniz elbette. Acı şerbet herkes içirdi. <gülüyor> Hay bu Justin Bieber ile Sinan Akçıl arasındaki 10 farkı isterseniz hep beraber inceleyelim. Yaş, yaş farkı. dünyaca ünlü olma farkı. 10 yarca başarılı olmuş. Aa, <gülüyor> Justin Bieber ile Sinan Akçıl arasındaki 10 fark. 1 bir. bir numara. Justin Bieber 19 yaşında Sinan Akçıl 30 yaşında. <gülüyor> 11 fark oldu. Bitti daha ilk bir şeydi bitti. 2. <gülüyor> Justin Bieber estetiksiz Sinan Akçıl'ın yüzünde botoks dudağında dolgu olduğu rivayet olunmaktadır. Nokta. Nokta. 3. <gülüyor> Justin Bieber şovlarında aynı anda Hem dans edip hem şarkı söyleyebiliyor Sinan <gülüyor> Akçıl dans ederken Ya dans ediyor ya şarkı söylüyor <gülüyor> Nesef alamıyor ayrıca sesi çıkmıyor <gülüyor> Dört Bir dakika ya bunların hepsini Sinan Akçıl ben dans ettiğini bilmiyordum <gülüyor> Nasıl dans ettiğini mavi pantolonun dans ettiğini Ben Sinan Türkiye Akçıl yani. sadece yüzünü biliyorum Çünkü fotoğrafını gördüm sadece Bak ne kadar Andy ile şarkı yapan değil mi? Hareket halinde görmedim hiç hareket halinde ben de görmedim. Hep duruyordu. Ben gördüm. Evet. Aramızda ben gördüm bir tek demek ki. Başka? Dört. Justin Bieber'ın Sinan Akçıl'dan haberi yok. Sinan Akçıl'dan... <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi biraz e, ben burada Sinan Akçıl'ın avukatı olmak en son isteyeceğim şeylerden biri de bu Sinan Akçıl'ı çıkar, sonra sarı Sarıkabada'yı koy. Gene onda dokuz yani. <gülüyor> Bu, bu hepsi için geçerli değil mi? <gülüyor> evet Sinan Akçıl 2 aydır Justin Bieber sayıklıyor. 5. Justin Bieber'ın albinleri... Bir şey sorabilir miyim? 5'e ok geçmeden önce 4 ile ilgili. Ee, yani bu Sinan Akçıl'ın daha ünsüz olduğunu mu ima ediyor yoksa daha bilgili olduğunu mu ima abi, ediyor? Ya, hayır, niye Sinan Akçıl'ı seçtiler onu anlamadım ben. Büyük Usta Kaya'nı koy listede gelebilebilir diyor yani. Çünkü Sinan Akçıl 30 yaşında olmasına rağmen ee, yani 19 yaşında Yeni Justin Bieber'iyim Tabii yeni Justin Bieber, Tabii, bir yeni şey. Justin Bieber. Hatta Olma yolunda Şöyle bir şey dedi <gülüyor> J J Jensen, neydi? Benjamin Button gibi yani Akçıl. Zaten ona Sinan Bieber falan Diyorlar ya Öyle o da şöyle gibi? bir açıklama yaptı Ben Sinan Bieber'dan ziyade Justin Akçıl dandii günleri görmek istiyorum gibi bir şeyler <gülüyor> çok söyledi. Çok aranmış. Yani. Hayır çok yavanmış. Eğer bunu sen söylediysen ne olur tebet. Ey yani. Ağzımı yıkayıp söyledim ya yani vallahi. Çok yavanmış. 5. Justin Bieber'ın albümleri 15 milyondan fazla sattı. Sinan Akçı'nın 3 albümü 150 bin sattı. İyi. İyi güzel. çok iyi. Abi. 50 bin. Ne olacak? Justin'in arkasında ünlü müzisyenler var. Sinan'ın arkasında Hande Yener var. O da bence gayet iyi. Şu ana kadar bence ünlü. başa baş gidiyor. O da ünlü. O da ünlü. Hande Yener'i tanımıyor muyuz? Tanıyoruz. Sen tanımıyor musun Ege? Hande Yener'i tanıyorum. %100 tanıyoruz. çıktı. Şu anda %100. Da, onun da arkasında o zaman ünlü. Sana ünlü soruyorum. Kesinlikle. Justin Bieber'ın arkasında ünlü müzisyenler var. Kim var desem? Kim tanımıyoruz. var? Tanımıyoruz. Haberi yazan da bilmiyor. Kim Peki. ünlü müzisyen? Kim? Kim? Bu ünlü müzisyenlerden birkaç dersin ismini verir misiniz? Justin Bieber'ın bir konserde ortalama seyirci sayısı 40 bin. Sinan seyirci sayısı 400. 400. Ama yani niye bu kadar yüklenmişler adamaya? Abanmış abandıkça abanıyorlar bitmedi. 8. Justin Bieber Michael Jackson'ın izinde, Sinan Akçıl Justin Bieber'ın izinde. Otomatikman e, Sinan Akçıl Michael Jackson'ın izinde mi oluyor bu durumda? Tabii doğru. Dolaylı olarak. Yani, bu bir doğru. fark değil bence. Haberi de yok. Haberi yok. Bu bir o fark ortak değil, yön. bu bir tespit. Evet. Yalnızca tespit. <gülüyor> Yanlış bence. 9 olması lazım Dokuz. o. Zaman. Sil bunu. Sildim. Sinan Akçıl'ın Twitter'da 1 milyon takipçisi var. Justin Bieber'ın 7,5 milyon takipçisi var. Tamam, onun vardı. da 1 milyon olacak. Onun da 1 milyon. Yani bir zamanlar da, da Justin, Justin evet. Bieber'ın da bir zamanlar 1 milyon takipçisi vardı. Hatta şöyle bir şey vardı. İddia ediyorum 1 milyon takipçi bulabilirim diye çıktığını hatırlıyorum ben bu, Justin Bieber'ın. Ben de Bieber hatırlıyorum onu. Ve son numaramız Sinan Akçıl, barlarda şark... Sinan Akçıl Barlar'da şarkı söylüyor. Justin Bieber stadyumlarda şarkı söylüyor. Yo Sinan Akçıl da istese stadyumda söyler. söyler. Justin Bieber'ı bara almıyorlardır yaşı tutmadan. Da. Evet 19 yaşında ne o işi var? Istedim. Amerika'da Siz 20 yaş. Bir dinleyicimiz galiba hattımızda ama. Bir dinleyicimiz hattımızda ama değil. bize başka şey dinletmeye çalışıyor. Robot dinleyiciler. İşte bu arada hemen ben Sinan Akçıl'da Justin Bieber arasındaki 10 önemli farkı vermiş oldum. Sizler de buradan kendi tespitlerinizi yapabilir. Ben bunları sırtıma dövme olarak Yaptıracağım ve bütün yaz boyunca Herkesin görmesini sağlayacağım Hep açık şeyler giyerek açık Sığar şey. mı 9 tane küçük, 10 küçük tanesi Küçük yazdırırsan Sığar Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> ederim ya ben onu düşünememiştim İki birden dediğiniz çok iyi oldu Aklına yattı herhalde <gülüyor> Evet şu anda benim de aklıma O zaman 5-5 paylaşalım Ege Seninle Hep beraber dolaşmak zorundayız O zaman paylaşmayalım Veya şey siz sadece bu Şu telefon ısrarla park... çalıyor ya şimdi bir denesene Ege Hadi bakalım bir daha deneyelim. Günaydın efendim. Ay ben sizi az önce düdük sesine maruz bıraktım acaba? Valla çok Allah. rahatsız olduk. Her Ay çok, çok özür lazım. diliyorum. İzmir'den selam ediyorum Ankara'ya. Hoş geldiniz efendim. Frat Ant hattımızda. Frat evet. Ant. Doğrudur. Nasılsınız? Fahri Beyciğim. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Ant Beyciğim. Siz nasılsınız? Sayın Öngüç. Sizinle konuşmak her zaman bizim için bir keyif adeta <gülüyor> yani daha fazlasını da diyemiyorum nutkum tutuldu. Estağfurullah o zevk bize ait. Nasıl izle evet. dava? Ee, şu, şu an bulutlu, biraz biraz atıştırıyor. Aynen, aynen Ankara'da da aynı, aynı. Gerçekten mi? Nasıl, nasıl aynı ya? Hiç, aynı anda şu... hiç eksikliğini hissetmemize gerek yok demek ki, güzel. Yok katla karşılıklı. Ee, arama sebebim biliyorsunuzdur herhalde. Evet Twitter'dan bize yazdığınız için biliyoruz da biraz böyle ee, acele ediyorsunuz şeyden mi? Ee, Şehirler arası olduğu için mi? Çok yazma. Yani çok çok çok yazmasın diye. Değil yok ya yani e, ne bileyim sizin de işiniz gücünüz vardır tutmayayım diye. Ne olacak bizim işimiz gücümüz? Ee, biz işte. ona kadar bu değil zaten. <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam o zaman ya geniş geniş daha daha <gülüyor> Buyurun ama önce dinleyelim siz buyurun ne için tamam. aradınız bizi diyerek ee, soralım sanki bilmiyoruz Tamam şimdi kendisine de böyle birazcık fıştıklayıp dinletmeye çalıştım ama evet. Toplantıya gireceğim ayakları yaparak pek şey yapmadı Kulak şapırdatı derler bizim burada Dinlemiyor şu anda herhalde ama post dinler artık Kerem Kuleli dostumuzun doğum günü bugün Kendisi bayağı eski modern sabahlacıdır. Çok da sever. Ankara'da da sevini çoktur. Bu vesileyle kendisine de bir sürpriz olsun. Mayıs'ında arı yiyiştim ben çok ama. Çok iyi yaptınız. Kaç yaşında şimdi Kerem? Kaça <gülüyor> girdi? Vallahi bilmiyorum. Yaşında da boyu benim kadar var. He, bitirdiği maşallah, yaş söylenir zaten maşallah. Maşallah. O zaman zaten, maşallah. zaten boyu söylenir yaşı sorulunca. Evet. <gülüyor> çok bir İzmir geleneğidir. Çok çok yani biz de mutlu yıllar diliyoruz ve öpüyoruz yanaklarından Kerem'i. Oğlum işte beni de bir öperseniz memnun olurum ya. Sizin de doğum gününüz. Kerem aradığı yani. zaman öpeceğiz doğum günü. Oldu tamam o zaman kendisini kafasına kakacağım bile <gülüyor> Peki çok teşekkürler Frat Bey. görüşmek teşekkür üzere görüşürüz hoşçakalın hoşçakalın Frat, Hoşça kalın. Hoşça kal, Hoşça kal, Frat. Fırat. sevgili Frat Kerem'e mutlu yıllar. Mutlu biz seneler de olsun. Ederim, Kerem de. biz de tebrik edelim. Mahcup olduk şimdi biz de tedariksiz yakalandık. Ben, ben ona en güzel şey... hediyeyi hazırlamıştım ee, Kerem Bey. Bu doğum gününüzde size seçkin reklamlardan Hazırladığımız bir buket Ayy, sunuyoruz kadar Kabul buyurunuz Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Sonda çocuklar toplayalım abi Bir hoşluk olsun hmm. en de 3-5 kuruş açlık kazansınlar Vallahi Kambran yazık en. ama çocuk işçi çalıştırıyorlar ya Resmen, Resmen. Müzikte olunca hoş karşılanıyor da ama Yazık ama o çocuklara yazık. Yazık. Saatlerce beklemişler şu son çocuk şartını son ya. Çocuk orası da abi çocuk saat kaça kadar çalıştırmışlar. Kalepelerde uyumuşlar stüdyolarda. Yazık. Saat 11.30'da çocuk ağlıyormuş. E, ben itniyorum, e, itniyorum diye. O, sen boş ver orada sonunda çok güzel çıkıyor sesleri ama oho, sabaha kadar öttürmüşler o çocukları ya. Dinleyicilerimiz soruyor. Fahir sana soruyor. Buyurun. Bir kere daha stoklu bir haber verseniz. <gülüyor> bir stoklu yani stoklarla. <gülüyor> Fahir'den e, o tipi yorum Ses ne oldu oğlum? Öyle, öyle istemişlerdi sana söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye şey yaptım ben. Yani herhangi yani, bir tekrar stoklarla sınırlı diyor. olduğunu mu? <gülüyor> yani, ha, stoklarla sınırlı olduğunu yok. duymak istemiştim. Anladım, Bunu, o yüzden stoklu bir haber, stoklu çalışıyoruz. <gülüyor> yani, biz herkes yani, stoklu çalışmayı seviyoruz ama tabii ki stoklu çalışma yani hiçbir kaynak sınırsız değil. Doğal olarak stoklarla sınırlı. Onu da ben yani zaten bu şey de vardır. Ekonomi de vardır, değil mi Ege? Tabii. Yani hiçbir kaynak sınırsız değildir. Bir şey soracağım. Stoklarla sınırlıdır diye. <gülüyor> Herhalde tüm dinleyicilerimizin isteği yani, oldu. oldu. Herhalde oldu. Mesela bankalardan kredi alacaksın. E kredi sınırsız mı? Bir, stoklarla sınırlı efendim. Bir kere demişler falan. Ama Ege, yani, yani daha iyi anlaşılsın yani, diye ben kavram. Dünyada her şeyin sınır var. Mesela özgürlüğün mesela, sınırı nedir? Özgürlüğün sınır işte bak. Stoklarla sınırlıdır. sınırlıdır bazıları der ki bazıları şey der başkasının özgürlüğünün başladığı yerde ise hayır stoklarla sınırlıdır bu tabii ki çok da halk arasında bilinmez gizlenir bu tür gerçekler stok olduğu söylenmez doğru Yeterli, yeterli, herhalde, herhalde. Herhalde, herhalde yeterli dinleyicilerimiz yani ben şu Ben kendimi anda, feda ettim burada ya Şu anda dinleyicilerimiz yeterli diyor Bir şey soracağım programımızı kapanmadan önce Kapanı sıra e, Kapanı üzere Şimdi gazetelerde Tolga Sayışman'ın araba alınmasıyla ilgili haberler var Niye ben hiç bilmiyorum mi? kim? Büyük büyük Uzun uzun Tolga Sayışman futbolcu mu? Tolga, Dizilerde mi Tolga oynuyor? Tolga Sayışman şeyde işte senin oynuyor Yer Gök, Gök oynuyor. Aşk Yer Gök ki Lale Devri'nde oynuyor Lale Devri Lale Devri Hı. Lale Devri'ni seviyorum Ben Yer Gök Aşk'cıyım Tolga nasıl? Bugün var galiba yergü aşkım. Doğru olabilir mi? Bakayım vardır ya. Bence yani biraz beklersen sabredersen. Oturayım medyan söyleyeceğim. Açayım yergü aşkımı. O Kaçın tera sezonu yergü aşkım. Madem ondan konuşmak istiyorsun Onu sezon tera. olmaz. Yok mu sezon? Devamlıdır mıdır? Devam esastır. Bir köle izavra, iki yergü aşk zaten. Hı hı. Ee, Tolga Sayışman önceki gün akşam saatlerinde ee, bir galeriden arabasını almış. Aldı. Önceki gün. Ha. Hayırlı hayırlı olsun, olsun. Güne kazasız, güne kazasız belasız. Şey demişler mi? Tamponu eğri duruyor abi. Vallahi pek eğri gibi değil yani. Ee... Zaten eğri olduğundan denmez yok da. Yeni araba alınca. Abi, bunun tamponu i̇şte... Ay, bunun datlısı. İşte bu, yok bunu biliyorlar Yani herkes da... şey zannediyor. Motorlu taşıtlar vergisini yatırdınız mı efendim? Kaskosunu yaptırdınız mı? Bir de bunun datlısını aldınız mı? onda yasaya girmesi yani, lazım. Bunu biliyorum da yani buna rağmen eğri gibi değil. Çünkü 350 bin euro vermiş zaten arabaya. O bayağı İyiyim. ayrıdır Oktay. 350 binlik euro ya da en az 10 bin euroluk datlı alması lazım. Onu da söyleyeyim. Onu bakıyor mu ya? Bakar tabii ya. Ne kadar arabaya ne kadar, ne kadar para verdiğini alak. Obama alakalı. resmi olan baklava alması gerekir. Bence dükkanı alması lazım. 350 bin euroya bir çocukluk hayalimdi bu bunu gerçekleştirdim. Ya bizim de çocukluk hayalimiz var. Biz de uzaya gidelim diyoruz. Bilmem ne diyoruz. Hiç yapamıyoruz evet, bunları. Bu Tolga'nın sayışmanın niye ne şey varmış ya. Nemenen bir adammış arkadaş. rol kestmiş. Biz de oynadık ya. Biz, Biz de oynadık mi? da hiç böyle gidip de kendimize 350 bin euro'luk araba almadık. Doğru. Abi, euro. Ya. 800 bin lira para eder be. Çukurambar'da bir daire sahibi olursun sen onunla <gülüyor> Niye hiç kimsenin çocukluk hayalinde çukuram vardı daire sahibi olmak yok? <gülüyor> Yo, gidiyor. Ben spor aradım. Saçma yeni, sapan çocukluk hayalleri. Yeni bir semtte Hı. ondan çukuram var. Yani ben öyle bir çocuk görsem orada emlak işine girmek istiyorum Yani 4-5 yaşında bir çocuk helal olsun diyeceğim. Vallahi o çocuğun bütün masrafını da karşılarım onu da söyleyeyim. Her türlü. Sen Özel zaten okul... masrafları karşılaya karşılaya Hayır Tolga Sayışmanlara sinirleniyorsun Doğru. Işte. Saçma Sonra bana para kalmıyor. Doğru Sana söylüyorsun. Sana para kalmadı. Bir tekne ne kalıyor geriye? Sinir. <gülüyor> sinir. Parayı, para bitince geriye sadece sinir, sinir kalıyor. Bağıran çağran bir adam oluyor. Ne yani. marka araba almış <gülüyor> bu kadar paraya? Et Özel bir, bir marka. Güle güle kullansın. Yani onda bir şeyimiz yok da. Bu nasıl bir, bir bir meblası mı var? Yani nasıl bu haber oluyor yarım sayfaya? Böyle kocaman bir... Oktay sen de 350 bin euro'luk araba al. Seni de ben o, işte sayfa o, sayfa Ankara diyorum. ilavelerine mi, çıkartayım seni. Miktara bağlı? E bu arabayı alan var. Bir sürü alan Gerçi var bu Gerçi ben arabayı. de zamanında... Başka, gazetede başka haber okumazdık o zaman. Evet. Geçenler, yani geçenler dediğim ben de arabayı aldığımda en son hani sıfır arabayı ben aldığım için söylüyorum. Galeriden hiç de bakmadık. Birimiz galeriden baksa onu da şey yapardık. Ben de sayfa sayfa çıktığımı hatırlıyorum. Yani sayfa sayfada çıkmadım da bir Ankara ilavesine çıkacak kadar da bence Doğru, bir değeri vardı araba. Tahir Onguç diye çıkmıştım. Evet. Hayır ya. Word'e bastırdık ya. panoya astık sonra. Word'de sayfa sayfa diyor. o. Bir de faiz şey fotoğraf fotoğraflarını çektik fa arabayla Yunus gibi. Bu araba Yunus gibi diye eliyle gösterirken. <gülüyor> böyle neye çıkmıştı faal? Ya hatırlamadım çok komik olacaktı hatırlasaydım espirimi ama. <gülüyor> televizyonda basınca böyle yazılar çıkıyor ya. Neydi onun adı? Info ee? mu? Hayır canım ne? Eskiden bir şey var televizyonda hani bu kırmızı yeşil düğmelerle. Teletext. çıktı diye bir espri <gülüyor> yapacaktım ama. Teletext'i hatırlayamadım. Çok güzel olacak. Tolga'nın sayışmanın bir, iki, üç... E, dört üç. tane arabası oldu. Üç, üç, üç, üç tane arabası varmış. Bunlar oldu önce. dört. Bu dördüncü olmuş ama bu hepsi... Bu da matematik sevenlere bir Ya bu adam ne kazanıyor yani. arkadaş ben onu anlamadım ya. Bu... Abi yer gökü aşk diyor Oktay ya. ya abi bütün parasını arabaya yatırıyor. Adamın tek hayali vardı. Tek dediğim yani büyükçe bir tek hayali var. <gülüyor> Çocukluk hayalim dört bütün, araba sahibi olmak. Bütün paramı arabalara yatıracağım diye. Araba alacağım. Ne güzel güzel güle kullansın. Alacağım. Vallahi güle güle kullansın. İyi günler de. İyi günler de. Yani kazasın, ilk başta fail bir sinirlendi gibi oldu ama yok sinirlenme. Yok. O şaka o. Şaka önce, şaka o şaka o şakaymış. Niye şey yapsın ya. O zaman esprilerimizi, şakalarımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda neden programımızın da sonuna gelmiyoruz diyoruz ve yarın sabah görüşmeliyle ilgili hoşça kalın diyoruz. Bir gün